Ey arkadaş, ateş unsuru kainatın bütün kısımlarını istila etmiş pek büyük bir unsurdur. Bir damar gibi kainatın yaratılışından başlayarak her tarafa dal budak salıp gelen şu şecere-i nazarı hikmetle dikkat edilirse bu şecerenin başında yani sonunda büyük bir meyvenin bulunduğu anlaşılır. Evet, toprağın içinde büyük ve uzun bir damarı gören adam o damarın başında kavun gibi bir meyvenin bulunduğunu zannetmesi gibi, alemin her tarafında damarları bulunan şu şeceri nariyenin de cehennem gibi bir meyvesinin bulunduğuna bilhats yani sürati intikal ile hükmedebilir. Sual: Cehennem şimdi mevcut olduğu takdirde yeri nerededir? Cevap: Biz ehli sünnet vel cemaat, el an cehennemin vücuduna itikad ediyoruz amma yerini tayin edemiyoruz. Sual: Bazı hadislerin zahirine göre cehennem tahtel arzdır. Yani yerin altındadır. Ve keza bir hadise nazaran cehennem ateşinin dünya ateşinden 200 derece fazla harareti vardır. Bu noktaların izahı. Cevap: Kürenin tahtı merkezinden ibarettir. Buna binaen arzın tahtı merkezidir. Nazariyatı hikemiyece sabit olduğu ve cihle arzın merkezinde harareti 200 bin dereceye bali bir ateş vardır. Çünkü her 33 zira derinliğinde tahminen bir derece hararet artar. Buna binaen merkeze kadar 200 bin dereceli bir hararet meydana gelir. İşte bu nazariyeye mezkür hadisin meali mutabık gelir. Buna binaen Kürey arzın merkezinde bulunan 200 bin derece hararetli bir ateş, cehenneme bir çekirdek hükmünde olup, kıyamette kabuğu hükmünde bulunan tabakayı türabiyeyi çatlatıp, bütün dehşetiyle çıkar, teveszu etmeye başlar ve tam teçizatı ile cehennem meydana gelir denilebilir. Ve keza bir hadise nazaran, Zemherir namında, brudet ile yakan bir ateş vardır. Bu hadis de. O nazariyeye mutabıktır. Zira merkezi arzdan satına kadar derece derece artan veya tenakus eden ateş, zemherir de dahil olmak üzere ateşin bütün mertebelerine şamildir. Hikmeti tabiyyede takarur ettiği gibi ateş bazan öyle bir dereceye gelir ki yakınında bulunan şeylerden hararetleri tamamen celp ve cezbetmekle onları bürudet ile yakar ve suyu incimat ettirir. Sual: Mezkür hadise göre cehennem arzın merkezindedir. Halbuki arz cehenneme nispeten bir yumurta kadardır. O kocaman cehennem arzın karnında nasıl yerleşir? Cevap: Evet, alemi mülk yani alemi şehadet yani bu görmekte olduğumuz aleme göre cehennem arzın içindedir diye cehennemi küçük gösteriyoruz. Ama alemi ahirete nazaran cehennem Öyle azamet peydâ eder ki binlerce arzları içine alır doymaz. Bu âlem-i şehadet bir perde gibi onun tevessühüne mani olmuştur. binâ aley arzın içindeki cehennemden maksat cehennemin kalbi ve cehennemin çekirdeğidir. Ve keza cehennemin arzın altında bulunması arzın karnında veya arz ile muttasıl yapışık olmasını istilzam etmez. Zira şems, kamer, yıldız Arz gibi küreler hep şecere-i hilkatın meyveleridir. Malumdur ki meyvenin altı bütün dalların aralarına şumulu vardır. Binaen aley Allah'ın mülkü pek geniştir. Şecere-i hilkatın dalları da her tarafa uzanıp gitmiştir. Cehennem nereye giderse yeri vardır ve keza bir hadise göre cehennem matviidir, Yani bükülmüştür. Yani tam açık değildir. Demek cehennemin bir yumurta gibi Arzın merkezinde mevcut ve bilahire tezahür edeceği mümkünattandır. İhtar: Cehennemin şimdi mevcut olmadığına Mutezileleri sevk eden bu hadis olsa gerektir. Arkadaş: Bu ayetin cümlelerini yoklayalım, bakalım o zarflar nasıl sadeflerdir, içlerinde ne gibi cevherler vardır. Evet, "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina" cümlesinin başındaki vav Harfi i atftır. Malum ya, bir şeyin diğer bir şeye atfı, aralarında bir münasebetin bulunmasına mütevakkıftır. Halbuki, اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ ile يَا اَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا cümleleri arasında münasebet görünmüyor. Bunların aralarındaki münasebet, ancak iki sual ve cevabın takdiriyle tezahür eder. Şöyle ki, evvelki ayette ibadete emredildiğinde, ibadet nasıldır diye varit olan suale cevaben, Kur'an'ın talim ettiği gibi denildi. Kur'an, Allah'ın kelamı mıdır diye edilen ikinci suale cevaben, وَاِنْ كُنْتُمْ fi رَيْبٍ اِلٰهِرٍ denildi. İşte her iki cümle arasında bu suretle münasebet tezahür eder ve harfi i atfın da muktezası yerine gelir. Sual İn, şek ve tereddüdü ifade eder. İda ise cezm ve kat'iyete delalet eder. Onların şek ve raypları, Kur'an hakkında kat'idir. Binaenaleyh makamın iktizası hilafına in kelimesinin ida kelimesine tercihan zikrinde ne gibi bir işaret vardır? Cevap: Evet, onların şek ve rayplarını izale edecek esbabın zuhurundan dolayı o gibi şüphelerin vücuduna kat'iyetle hükmedilemeyeceğine ancak o şeklerin vücuduna yine şek ve şüphe ile hükmedilebileceğine işarettir. İhtar: İn kelimesinin ifade ettiği şek ve tereddüt Üslubun iktizasına göredir. Haşa mütekellime ait değildir. İn kuntum fi raybin ile in cümleleri bir manayı ifade ettikleri ve ikinci cümle birinci cümleden kısa olması üsluba daha uygun olduğu halde birinci cümlenin ikinci cümleye tercihan zikri onların rayp'larının menşei hasta tabiatları ile kötü vücutları olduğuna işarettir. Sual onlar rayplara zarf ve mahal oldukları halde onları mazruf, rayb'ı onlara zarf göstermek neye binaendir? Cevap, evet, kalplerindeki rayb'ın zulmeti bütün bedenlerine, kalıplarına intişar ve istila etmiş olduğundan, kendilerinin rayb içinde bulundukları sanılmakta olduğuna işarettir. Nekre olarak, rayb kelimesinin zikri, tamim içindir. Yani hangi rayb'ınız varsa cevap birdir. Her bir raybınıza karşı mahsus bir cevap lazım değildir. Hangi çareye başvurursanız alacağınız cevap Kur'an'ın icazıdır. Evet, bir çeşme başında su içip tatlılığını anlayan bir adam, bütün o çeşmeden eden arkları tecrübe etmeye hakkı yoktur. Zira menbağı birdir. Kezalik, bir surenin muarazasından aciz kalan adamın bütün Kur'anı tecrübeye hakkı yoktur. Çünkü katip birdir. Mimmadaki min beyanı ifade ettiğinden in kelimesinin takdirini ister. Takdiri kelam ve in kuntum fi raybin fi şey'in mimma nazzalna olsa gerektir. Nazzalna tabirinden anlaşılır ki onların şüphelerinin menşei nüzul sıfatı olup kat'i cevapları da ispatı nüzuldür. Tedricen yani ayet ayet sure sure Hadiselere göre nüzulü ifade eden tef'il babından nezzelna kelimesinin defaten nüzule delalet eden ifal babından enzelna kelimesine tercihhan zikredilmesi onların davalarında ne için Kur'an defaten nazil olmamıştır diye delil getirdiklerine işarettir. Abdina abd lafzının nebi veya Muhammed Aleyhisselatu vesselam lafızlarına ciheti tercihi abd tabiri Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın azametine ve ibadetin ulubvu derecesine işaret olduğu gibi u'budu emrini tektir ve Resul Ekrem hakkında varit olan vehimleri defetmektir ki o zat bütün insanlardan ziyade ibadet yapmış ve Kur'an'ı okumuştur. Fe bu emir taciz içindir. Yani emirden maksat muhataptan bir şey talep değildir ancak başlarına vurmakla muarazaya tecrübeye davet etmektir ki acizleri meydana çıksın. Bi sûratin ilâ âhir bu tabirden anlaşılır ki onların ilzamları acizleri son hadde bali olmuştur. Zira 9 dereceye bali olan tahaddînin yani muarazaya davet etmenin tabirleri, tabakaları vardır. 1. yüksek nazmıyla ihbaratı gaybiyesiyle ihtiva ettiği ulumu ve ali ile beraber tam bir Kur'an'ın mislini ümmi bir şahıstan getiriniz. 2 Eğer böylece mislini getirmek takatinizin fevkinde ise beli bir nazımla uydurma şeylerden olsun getiriniz. 3 Eğer buna da kudretiniz olmazsa 10 sure kadar bir mislini yapınız. 4 Bu da mümkün olmadığı ise Uzun bir surenin mislini yapınız. 5 Eğer bu da size kolay değilse, kısa bir surenin misli olsun. 6 Eğer ümmi bir şahıstan imkan bulamadıysanız, alim ve katip bir adamdan olsun. 7 Bu da olmadığı takdirde, birbirinize yardım etmek suretiyle yapınız. 8 Buna da imkan bulunamadığı takdirde, bütün ins ve cinlerden yardım isteyiniz ve bütün efkârın neticelerinden istimda ediniz. Neticeleri, tamamen yanınızda bulunan kütüb Arabiye'de mevcuttur. Bütün kütüb Arabiye ile Kur'an arasında bir mukayese yapılırsa, Kur'an, mukayeseye gelmez. Çünkü hiçbirine benzemiyor. Öyleyse Kur'an, ya hepsinden aşağıdır veya hepsinden yukarıdır. Birinci ihtimal, batıl ve muhaldir. Öyleyse hepsinden yukarı, fevkal kül bir kitaptır onüç asırdan beri misli vücuda gelmemiştir, bundan sonra da vücuda gelemeyecektir. Vesselam. 9- Bizim şahitlerimiz yoktur. Eğer muarazaya girişsek, bizi destekleyecek kimse yoktur diye gösterdikleri o bahaneyi de def etmek için, şühedanıza da müsaade edilmiştir. Onları da çağırın, size yardım etsinler. İşte bu tabakalara dikkat edilirse, muarazanın şu mertebelerine işareten, Kur'an-ı Kerim'in yaptığı i'caz ile gösterdiği i'caza bir şu'a görünür. Arkadaş, Kur'an-ı Kerim'den en kısa bir sureye muaraza etmekten beşerin aczi, mezkür izahat ile sabit oldu. Amma i'cazın limmiyet ciheti kaldı. Yani beşerin aczini intaç eden illet ve sebep nedir? Evet. Kur'an ile muaraza ve mübarezeye çıkan insanların kuvveti Cenabı Hak tarafından körleştirilerek muarazayı yapabilecek kabiliyetten sukut ettirilmiştir. Fakat Abdül Kahir Cürcani, Zemahşeri, Sekkaki gibi belagat imamlarınca beşerin kuvveti Kur'an'ın yüksek üslup ve nazmına yetişemediğinden aczi tezahür etmiştir. Bir de Sekkaki demiştir ki İcaz zevkidir, tarif ve tabir edilemez. Men lem yeduk lem yedri yani fikriyle icazı zevk etmeyen tarif ile vakıf olamaz. Bal gibidir. Lakin Abdül Kahir'in iltizam ettiği vece göre icazı tarif ve tabir etmek mümkündür. Biz de bu veci kabul ediyoruz. Sual: Taife, Necm, Nevvet kelimeleri sure kelimesinin vazifesini ifa edebilirler. Sure kelimesinin onlara tercihan zikrinde ne vardır? Cevap, onları şüphelerinin menşe'i ile ilzam ve boğmaktır. Şöyle ki, onları şüpheye düşürten, güya Kur'an'ın def'aten nazil olmamasıdır. Demek Kur'an def'aten nazil olmuş olsaydı, Allah'ın kelamı olduğunda şüpheleri olmazdı. Lakin parça parça nazil olduğundan, şüphelerine bâis olmuştur ki, ''Bu beşerin kelamıdır, parça parça yapılışı kolaydır, biz de yapabiliriz.'' diye şüpheye düştüler. Kur'an-ı Kerim de, onların kolay zannettikleri yolu, bir sûretin tabiriyle ihtar ve haydi mislini getiriniz de, sizin kolay zannettiğiniz parça parça şeklinde olsun diye, onları kolay adlettikleri yolda boğmuştur. Ve keza, zemahşerînin beyanı Kur'an-ı Kerim'in surelere taksim edilmiş bir şekilde nazil olmasında çok faydeler vardır. Evet, çok garip letaif-i havi olduğu için şu üslubu garip ihtiyar edilmiştir. Min mitlihi'deki zamir ya Kur'an'a racidir, yani Kur'an'ın mislini getiriniz veya Hz. Muhammed'e Aleyhissalatu vesselam aittir. Yani bir sureyi o zatın Aleyhissalatu vesselam misli olan ümmi bir şahıstan getiriniz. Lakin birinci ihtimale göre ibarenin hakkı mitli suretin minhu iken iktizanın hilafına bi suretin min mithlihi denilmiştir. Bunun esbabı çünkü birinci ihtimalde ikinci ihtimalin de mülahazası ve riayeti lazımdır. Zira yalnız Kur'an'ın mislini getirmekle mesele bitmiş olmuyor. Ancak ümmî bir şahıstan getirilmesi lazımdır ve muarazanın tamamiyetine şarttır. İşte bunun için hem mimmitlihi'deki zamirin Kur'an'a raci olması lazımdır hem ibarenin tebdili lazımdır ki her iki ihtimal mer'i olsun. Ve keza muarazanın tamamiyeti yalnız bir surenin mislini getirmekle olmuyor. Ancak Kur'an'ın tamamına misl olacak bir mecmudan bir kitaptan alınan bir surenin mislini getirmek şart olduğuna işarettir. Ve keza nüzulde Kur'an'ın emsali olan kütüb-ü semaviyeye zihinleri çevirir ki, aralarında yapılacak müvazene ile Kur'an'ın ulviyeti anlaşılsın. وَدْعُوا, bu tabirin istiane veya istimdat kelimelerine ciheti tercihi, davet kelimesinin kullanış yerlerinden anlaşıldığı veçile, onları belalardan, zahmetlerden kurtarıp yardım edenler, hazır bulunup, yalnız çağırmaları lazımdır. Fazla bir zahmete ihtiyaç olmadığına işarettir. İstiyan ve istimdat kelimeleri ise yardımcıların hazır bulunduklarına delalet etmezler.